Çocuklarımızın oyuncakları da heykele girer mi diye sormuşlar. Güzel. Biz onu unuttuk. Aslında bunun üzerinde o soruyu cevapladığımızda işte zamanında bizim önümüzde sorular yazılı olmadığı ve not almadığımız için unuttuğumuz hususlar oluyor. Bu gibi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bizi uyarsınlar. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuklar için yapılan her türlü oyuncağa müsaade etmiştir. Bu ister efendime söyleyeyim affedersiniz at olur Nitekim evinde atla oynayan çocuklar vardı. İster efendime söyleyeyim çok affedersiniz köpek olur. ister başka bir şey olur yani. Ne olursa olsun çocuklar için yapılan e, biblolar, efendim çocukların oyunçakları vesaire heykele asla girmez. Yapımı, alımı, satımı evde çocukların bunlarla oynaması caizdir. Çocukların bunlarla oynamasını engel olmak dini İslam'ı bilmemektir. Çünkü evet. bu tür oyuncaklar Onların ruh gelişimleri, fiziki gelişimleri üzeri ve istikbale hazırlanmalar üzerine çok olumlu etki yapar. O nedenle evlatlarımıza bu tür her türlü oyuncağı alıp onların oynamalarına müsaade, müsaade etmeliyiz, edebiliriz değil, etmeliyiz ve onları da yönlendirmeliyiz. Evet.